Sen de kapatıp çıkarsın artık. Aykut nereye beraber çıkalım? Serdar gelmeyecek ya. Olmaz, bizim çok önemli bir işimiz var. Evet evet evet, hemen çıkmamız gerekiyor. Tamam bekleyin, ben de geliyorum iki dakika. Tamam ee, görüşürüz. Aykut. Geceler. Aykut. Görüşürüz. Allah Allah, ne işleri var acaba?